Subanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar efendim. Buyurun. İyi akşamlar size Ben seci seylesinin e, nasıl yapıldığını ve hangi durumlarda yapılabildiğini soracaktım. E, mesela hani et teyattan sonra ikinci rekatta salibarikte okuyunca yapılabiliyor mu? Ya da işte Fatiha'dan sonra farz namazında Fatiha'dan sonra okunmuyor süre son hı hı. sürekatlarda evet. ee, Okuduğumuz zaman yapılabiliyor mu? Hani bunları soracaktım ee, bir şey daha soracaktım bu öğlen namazının vakti çıkmaya yakın kılarsak eğer ilk sünneti son sünnetten sonraya dönecek kalınabiliyor mu? hani vakitin ne zaman çıkacağını bilmiyoruz hani son zamana kaldıysa farz kıldıktan sonra kılabiliyor muyuz? Evet. öğlen namazının ilk sünnetini diye teşekkür ederiz efendim hayırlı akşamlar diliyoruz Öncelikle şunu ifade edelim, iki şıklı sorduğu için kardeşimiz, bir, farzın tehirinde veya vacibin terk ve tehirinde yapılır. Kardeşimizin ifadesiyle, verdiği misalle açıklayacak olursak, mesela dört rekatlı farzların üçüncü ve dördüncü rekatlarında Fatiha'yı okuduktan sonra, bir zammı sure ilave etmiş kardeşimiz Zammı sure ilave ettiği vakitte Ne yapmış olur? Farzı geciktirmiş olur Hangi farzı? Ruku farzına Ruku farzını bilerek Geciktirdiğinden dolayı Şey yaptığında selam verdiği vakitte Seyif secdesi yapar Selam verdiği vakitte Seyif secdesi yapar Mesela diyelim ki 4 rekatlı bir farzın Birinci tahiyyatı Oturmak nedir? Vaciptir. Oturmadı da unuttuğu için ayağa kalktı. Ayağa kalktıysa tekrar oturmaz. Tekrar oturmaz. Ne yapar? Üç ve dördü kılar. Üç ve dördü kıldıktan sonra tahiyyatı yapar. Tahiyyatı yapıp selam verdikten sonra da e, seyif secdesini yapar. Demek ki vacibin terki veya tehiri yahut da farzın tehirlerinden dolayı ne yapar bu kişi? Seyif secdesi yapar. Peki nasıl yapar seyif secdesini? Dördüncü rekatı kılıp tahiyyata oturduğumuzda veya teşehhüde oturduğumuzda sadece e, et-tahiyyatü lillahi duasını okur. Okuduktan sonra sağ tarafına selam verir. Allahu Ekber der. Secdeye gider. Üç kez Sübhani der. Allahu Ekber der. Kalkal kal, oturur. Sonra Allahu Ekber der. İkinci secdeyi yapar. Yani üç kez Sübhani Rabbi sonra Allahu Ekber der. Tekrar oturur. Oturduğunda Ettehiyyatü okur, salavatları okur, Rabbena âtine okur, sağa ve sola selam vererek namazını bitirir ve çıkar. Hı hı. İlk saat, e, seyif secdesine başlamazdan önce sağa selam verdi. Oradan seyif secdesine gidecekti ya. Evet. Gitmedi de unuttu, soluna da selam verdi. Veya bilerek soluna selam verdi. Konuşmadığı müddetçe, konuşmadığı müddetçe hemen yine Allahu Ekber diyerek e, seyif secdesini yapabilir. Çünkü sağa vererek... Sala selam verdikten sonra Allahu Ekber deyip seyif secdesine başlamak e, en sahih olanı, en evla ve en eftal olandır. Ama sola selam verdikten sonra Allahu Ekber diyerek seyif secdesine başlasa bu da caizdir. Bunda da herhangi bir sıkıntı yoktur. Evet.